Herkese merhaba Açık Radyo 94.9'da hemzeminde Rauf Kesemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Ve bir hemzeminde daha yine zor bir haftada sizlerle beraberiz. Evet yine e, kötü bir haftaya uyandık. E, aslında geçtiğimiz hafta bittiğinde e, gerçekleşti katliam. E, gece kulübüne yapılan saldırıdan söz ediyorum. Ee, yine insanlar öldü. Yine hikayeleri olan bizim gibi insanlar e, öldü. Ee, üzgünüz demekten başka bir şey e, yapmıyoruz şu anda. Sadece bir tavsiyede bulunabiliriz. Gidenlerin bizim gibi insanlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tanıyanlar, bilenler, gazetecilik yeteneği olanlar. Hikayelerini yazmalılar. Karşımızda kaybettiklerimizin e, bizim gibi yaşayan etti canlı kanlı hayatları ruhları olan e, insanlar olduğunun unutulmaması için sadece bu olayda değil bunu hep söylüyoruz bütün olaylarda bütün katliamlarda bunu yapmak gerekiyor e, yeniden ayakta durabilmek e, yeniden e, hayata tutunabilmek için buna ihtiyacımız var. Hem zeminde bu hafta e, pek içecek olmayan başka konulardan da bahsedeceğiz ama e, bunlar nasıl daha çok dikkat çekebilir üzerinde de duracağız. Sık sık e, farkındalık kampanyaları üzerine konuşuyoruz fakat bu sefer programda özellikle sağlık alanındaki farkındalık kampanyalarına odaklanalım istedik. E, bu kampanyalara baktığımızda da yurt dışında ve Türkiye'de aynı konu üzerine yapılmış çeşitli filmler ve reklamlar gördük. Onlar üzerine biraz konuşalım diyoruz. İlk e, ana... ...konumuz meme kanseri olacak. Evet biraz karşılaştırma da yapmaya çalışacağız. Evet. Ee, tabii ki... ...tek örnek seçtiğimiz tek örnekler... ...bunlar değil. Biz bir seçki yaptık. Ee, uluslararası bir kampanya... ...örneği aldık ve Türkiye'den bir kampanya... ...örneği aldık. Reklam filmlerini... ...baz alarak gidiyoruz üzerinden. Ee, birkaç konuda konuşacağız... bugün. İlk kampanyalar e, meme kanseri üzerine yapılmış kampanyalar. Türkiye'den kampanyamız bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi e, aslında. Bir e, bakım ve e, makyaj e, firmasının yaptığı meme kanseriyle mücadele. Bu setelim oynamış kampanya reklamında. E, diğer kampanya ise Şili'den e, ve çok tartışmalı bir kampanya. İstersen önce e, Türkiye'deki kampanya üzerine biraz konuşalım. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Üzerinde konuştuğumuz kampanya filmlerini... ...Twitter'da e, Mira İstanbul adresinden görebilirsiniz. E, bu setlerimin kullanıldığı kampanya aslında tipik bir ünlü kullanımı kampanyası. E, film diyelim ya da işte bu bir kampanyaya bağlanıyor, bağış kampanyasına bağlanıyor. E, ucunda bir şey var, hani tişört var. E, bu tişörtü aldığınızda yaptığınız e, bağışlar meme kanseriyle mücadeleye harcanacak diyor film bize. Evet. Çok sadece bilgilendirici bir e, filmle karşı karşıyayız. E, bir ünlü var, bu ünlü'nün sözü ne değer verileceği ve insanların bu değer üzerinden hareket edeceği var sayılmış. E, tişörtün üzerinde bir yazı var, e, ama bu yazıyı film içinde okuyamıyoruz. E, orada bir hani teknik bir şey var, eksiklik var. E, yani bu tişört hayat kurtarır mı diyor. Ona benzer bir şey diyor. Ee, biraz da şey var. Bir devamlılık vaadi var. Filmin sonunda devam edecek diyor bize. Ee, bu şey meselesi hani ünlü kullanımı meselesi burada e, mühim gözüküyor. Ee, hedefe ulaşmış mıdır? Bir. Ee, Bilmiyorum. Hedef kitlesi daha çok bu kozmetik ürünü kullanan, bu kadın bakım ürününü kullanan veya işte makyaj ürününü kullanan kadınlar gibi gözüküyor. Bu tür bir şey bu hedef kitleyi harekete geçirmek için yeterli midir? Çok emin değilim bundan. Bir de baktığımız zaman kampanya şirin hoş bir film birkaç tane de bilgi veriyor. Ama bir çağrıdan ziyade daha başlangıç havasında e, ve çok da fazla bir e, alt yokmuş gibi görünüyor. Aslında yani. şöyle biraz orayı analiz etmekte fayda var. Bir amaç için güzellik başlığını taşıyor bu kampanya. Yani taşıyıcı slogan diyelim ona tişörtün üstünde yazan ve okuyamadığımızın dışında. Bu bir amaç için güzellik kurumun artık... ...güzellik meselesini kendi hedef kitlesinin de yaşayabileceği bir hastalığa bağlamak, bu hastalığın risklerini anlatmak... ...bu hastalıkla mücadele için dayanışma çağrısı yapmak üzerine oturttuğunu görüyoruz. Yani bu bir aslında sosyal sorumluluk kampanyası da aynı zamanda. Sorumluluğunu, topluma karşı sorumluluğunu bu alandan yerine getirmeye çağırıyor çalışıyor. O yüzden de devam edecek olmasının tabii bir anlamı var yani filmin devam edecek diye bitiyor olmasının muhtemelen bir amaç için güzellik başlığı altında birbirini takip eden e, şeyler kampanyalar veya kampanya parçalarıyla karşılaşacağız bundan sonraki süreçte. Diğer kampanyamız da Güney Amerika'dan çok tartışmalı bir kampanya filmi. Ee... Günlük hayatın içinde kadınların yüzlerinin ve vücutlarının diğer parçalarının görünmediği... sadece göğüslerinin göründüğü ve onların da çok da doğal değil daha seksi göründüğü bir kampanya filmiyle karşılaşıyoruz. Hani e, hayatımızın bir parçasılar, onlara dikkat edin, koruyun vesaire gibi bir mesaj olmasına rağmen özellikle feminist kanattan çok ciddi tepkiler alan bir kampanya bu. Ya aslında e, sen böyle tanımladığın zaman e, ben videoyu da izlemiş birisi olarak tabii erkek olduğumu da e, altını çizerek söylememi ...söylemeliyim bunu. Tam olarak... ...öyle görmedim açıkçası. Yani tam olarak... ...hayat sadece... ...göğüslere odaklanmış bir... ...film bu evet. Ama başka... ...hiçbir şey göstermemek gibi bir şey yapmıyor. Biraz... ...kulozap görüntüler yani yakın plan çekilmiş... ...görüntüler var ve kadınlar bir şey yapıyorlar. O sırada spor yapıyor, yemek... ...hazırlıyor, işte... ...ev hayvanına, petine bakıyor... ...bir arkadaşıyla sohbet ediyor, dans ediyor... Yani günlük hayatın içinde var olan her şeyde göğüsler nasıl e, görünüyorlar gibi bir yerden bakmış ama son noktada tabii ki bir dekolte gösteriyor burada bize. Hani göğüs derken de çıplak göğüsten söz etmiyoruz yani burada tarif ederken yanlış anlaşılmasın. E, dekolteler görüyoruz bol miktarda ama sadece onları görüyoruz e, ve etrafında e, da bir bağlamın içinde görüyoruz yani ne yap bir hayatın içinde bir şeylerin ...bir şeyler yaşanırken onlar da yaşıyor demeye çalışan bir şekilde görüyoruz. Feministlerin tepkisini çekmesi çok doğal... Çünkü bir seyirlik göğüs şeyi var. Hem e, öyle var. hem de gördüğümüz göğüslerin tümü hani ebat olarak değişseler de kusursuzluk açısından birbirine benziyorlar. Yani sarkmış ya da e, süt vermiş, doğum yapmış kadın göğsü vesaire değil. Biz hep seksi göğüslerle karşılaşıyoruz. Bütün dekoltelerde o seksapeli taşıyorlar. Gündelik hayat içinde e, görmeye alışık olduğumuz normal göğüslerle karşılaşmıyoruz. Asıl e, kıyamet de biraz buradan koptu orada. Evet çok haksız da sayılmaz. Dediğim gibi bir göğüs şovla karşı karşıyaymışız. Hissi yaratıyor ilk başta. Ayrıca şöyledir. Yani ben buna teknik olarak baktığımda burada bir şey görmeyebilirim. Böyle bir sergileme amacı görmeyebilirim. Bir teknik şey olarak insan olarak. Ama bunun bir öncesi var. Yani kadınların göğüslerine bakmak. işte göğüslere odaklanmak. Bir takım kliplerde filmlerde vesairelerde oralara şey görüş... <gülüyor> ...klozap, zoomlanmış görüntüler almak falan gibi de bir kültür var. Yani bu kültür geçmişten bugüne kadar varlığını sürdürüyorsa... ...buna dayanarak yaptığınız herhangi bir şey de doğrudan onu anımsatacaktır. Yani siz ne kadar aslında sergileme amacı gütmüyorsanız ki burada güdüyor... ...ama gütmüyor bile olsanız... ...zaten daha önceki sergilenmişlikleri akla getiriyorsunuz. Bunu yaptığınızda da çok büyük bir risk alanı açıyorsunuz. Belki senin dediğin gibi bir yöntemle farklılaşılabilirdi yani biz... E, ...eşitlikçi bir şekilde her türden e, göğüsün tehlike altında olduğunu, meme kanseri riski altında olduğunu anlatmak için bunu yaptık diyebilirdi. E, Türkiye'dekinden farklı olarak daha az kasvetli bir kampanya, daha ne şeye odaklanmış bir kampanya. Hayatın içindeyiz, oynuyoruz, gülüyoruz, zıplıyoruz falan filan diyen e, daha çok böyle davranışlar üzerinden e, kendini... ...ifade eden bir görüntü silsilesi görüyoruz arka arkaya. İyi, bu alanda son bir hatırlatma yapalım. Daha önceki hemzeminlerden birinde e, Fransa'dan bir kampanya görmüştük. Göğüslerin işte uydu antenleri, yumurtalar vesairelerle e, gösterildiği... Daha, ...daha doğrusu o benzetmelerle kullanıldığı çok esprili, çok sıcak, çok renkli bir kampanyaydı ee, hatırlarsan. Evet onu açıklayalım yanlış anlaşılmasın. E, Argo'da kullanılan göğüslere verilen isimleri arka arkaya koymuşlar. Ama göğüs göstermeden o isimlerin e, işte nesnelerini yani anten vesaire falan gibi nesneleri göstermişlerdi orada. E, o da epeyce tepki almıştı yalnız diğer taraftan. <gülüyor> <gülüyor> e, bu iş şey yani e, kolay bir alan değil. E, dokunduğunuz anda mutlaka buna dair bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Yani e, benim gördüğüm bu konudaki en iyi kampanyalardan biri o tepkiyi de aşmayı hedefleyen... ...meme kanseri kontrolü e, meselesi için çekilmiş bir film. Bu film sansürlenmiş. Bunun üzerine bir erkeğin e, bedenini kullanarak meme kanseri kontrolü e, yapmayı gösteren bir filmdi. Bence çok güçlüydü. Hem meme meselesinin kadına... E, Özel bir şey olmaması yani kadınlık sembolü gibi kullanılmaması üzerinden gidiyordu. Seksilik sembolü üzerinden kullanılmaması. Hem de son derece işlevini yerine getiriyordu. Yani şuraya dokun burada bir sertlik varsa şundan şüphelen vesaire diye bir erkek bedeninde gösteriyordu bunu. Evet bu özellikle meme kanseri üzerine çok fazla kampanya yapılıyor o yüzden çok örnek var. Belki bir konuyu bir programı sırf bu örnekleri ayırmak bile mümkün ama biz buradan başka bir alana geçelim. Koah e, kronik obstruktif akciğer hastalığı sigaraya bağlı bir hastalık ve e, Türkiye'de ölümlerin üçüncü sebebi aslına bakarsak çok ciddi bir hastalık. E, yurt dışında da e, aynı şekilde çok ciddi ölüm oranlarına sebebiyet veren bir hastalık. Koah üzerine pek çok farkındalık filmi var. Biz bunlardan Türkiye'den bir örnek, bir tane de e, Birleşik Krallık'tan bir örnek aldık. Genel olarak bu türden filmlere ve kampanyalara baktığımızda çok korkutucu ve çıkar artıcı bir... E, ...dil, üslup e, görüyoruz. E, İngiltere'deki ile Türkiye'deki arasında atmosfer olarak böyle bir fark yok. Arada tek fark var belki de İngiltere'den e, yapılan kampanya daha yaratıcı. Çünkü kampanya sözlerini aldığın her nefeste, attığın her adımda seni izliyor olacağım diyen e, Sting şarkısından... ...Every Breath You Take'ten almış ve onu çevirerek yapmış. Daha akılda kılıcı, daha vurucu bir iş çıkmış. E, film şöyle şeyle başlıyor bir işte şeyde parkta yürüyen elinde sigaralı bir kadınla başlıyor. O kadının e, kova olma macerasını, sürecini izliyoruz. E, zaman geçtikçe daha da çökkünleşiyor ve sonunda artık e, solunum cihazına bağlı olmadan yaşayamaz hale geliyor. Ve film yine aynı parkta bu kez elinde sigara olmayan bir e, genç adamın e, tekerlekli sandalyeye otur, oturmuş olan e, o annesini yani o kadın oluyor o da. ...annesini götürmesiyle bitiyor. Ee, evet, yani süreç anlatıyor. Aslında bir tür tehdit mektubu gibi. Ama zaten hani bu hastalık da öyle bir hastalık. Hani bu tür e, filmlerde tehdit mektubu şeyi, unsuru kullanmak bana çok da yanlış gelmiyor. Yani evet. neyle karşı karşıya olacağımızı bize baştan gösteriyor. Türkiye kampanyasını da dinleyelim. Ondan sonra üzerinde bir iki kelam edelim. Evet, evet. ...her şey, o bir tek sigarayla başladı. Ko hastalığını öğrendiğim zaman, dünya başıma yıkıldı. Ömrüm dört duvarın arasında, bir hortumlara bağlı, oksijene bağlı yaşamakla geçiyor. Bir nefes için neler feda etmezdim. Ama çok geç kaldım. Çok çok geç kaldım. Sigara pişmanlıktır. Sağlık Bakanlığı sigara bırakma hattı 171. Burada aslında yine aynı şeyi görüyoruz. Yani başına neler geldiğini bize hikaye eden bir kadın var. Özellikle son dönemde kadınlara odaklanıyor bu kampanyalar. Çünkü kadınlarda görülen sıklığı artmaya başlamış. En hızlı artış oralarda dünyada da Türkiye'de de gerçekleşiyor. Kritik nokta şu... ...bana kalırsa yanlış yere odaklanıyor her iki kampanyada. Yani bize gelecekte başımıza gelecek şeyleri anlatıyor. Oysa bu gelecekte başımıza gelecek şeylerin bugünden belirtileri var. Hepimizde bugünden belirtileri var. Yani işte risk altında olan sigara içenlerde... ...işte çok düşük olan o, olasılıkların gerçekleştiği şeyler de var. Sadece sigara değil tek başına. işte duman... Solunan iş kollarında çalışmak falan gibi şeyler de var ama ana oranı sigara oluşturduğu için sigara üzerine yoğunlaşıyorlar. Sağlık Bakanlığı da oraya yoğunlaşmış. Ee, oysa hakikaten bugün yaşadığın yani yarın başına geleceklerin bugünden haberci ol, habercisi olduğu e, olan şeylere odaklanmak daha doğru geliyor bana. Biz böyle bir şey yapmıştık zamanında. İnsanlara sormuştuk merdiven çıkarken... Ee, bir zorluk çekiyor musun? Yani önce işte sigara içiyor musun? İçiyorum ki ne kadar şu kadar. Merdiven çıkarken bir zorluk çekiyor musun? Çekiyorum. Şimdi süreç böyleydi de arada bir soru daha soruyorduk. İçiyor musun? İçiyorum. Ne kadar şu kadar. Hayatında bir zorluk yaratıyor mu? Yok, iyiyim ben. Merdiven çıkarken zorluk çekiyor. Tabi e, tabii biraz zorlanıyorum. Yani o iyiyim ben ne biraz zorlanıyorum arasındaki açıyı anlatmaya çalışmıştık. Bu sadece merdiven değildi. İşte yürümek e, uzun mesafede ...koşabilmek, seyirtebilmek yani acele etmen gerektiğinde acele edebiliyor musun gibi şeylerdi. Bu tarafa odaklanmak daha doğru geliyor bana. Diğer türlüsü e, tamam hani işe yarıyor, bir felaketi gösteriyorsunuz insanlara. E, başınıza gelebilecek olan budur demiş oluyorsunuz. Yani benim başıma gelmez hissiyatına bir alan açıyorsunuz. O alanı da kapatmak lazım. Senin başında zaten yani şu anda yaşıyorsun sen zaten bunu. Senin yaşıtların... Ee, bu şeye sahip değilse işte sigara kullanımı gibi e, dezavantajlara sahip değilse senden daha hızlı yürüyorlar. Senden daha az yoruluyorlar. Senden daha kolay nefes alıyorlar. Koku duyguları senden daha iyi hissettirmemiz gerekiyor insanlar aslında. Asıl savaş burada yapılacak gibi geliyor bana. Onu da başka programda dinletelim yaptığımız filmi. O da ilginçti. Doğrudur. Kendimiz yaptık diye koymadık <gülüyor> ama ben araya şey girdim yani konser, korsan yayın girdim. <gülüyor> Ee, bir sonraki konumuz yine son derece ciddi bir konu organ bağışı üzerine odaklanan iki kampanyamız var. Bunlardan bir tanesi yine Türkiye'den e, Türkiye'den yapılan kampanya e, daha standart bildiğimiz ve veri üzerine odaklanan işte şu kadar kişi var. şu kadar e, insan hayatını kaybediyor diyen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan kampanya ise çok esprili bir kampanya. Türkiye kampanyasını bir dinleyelim. Ondan sonra her ikisi üzerinde de konuşalım. Türkiye'de 28 bin kişi organ bağışı bekliyor ve her yıl binlerce insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Ülkemizde organlarını bağışlayan iyi insanların oranı ise yüzde 26. Bir hayat. Birçok insana hayat olabilir. Gelin organ bağışçısı olun. Aslında bağışladığımız şey sevinç, mutluluk ve hayat. Çok bildik bir kampanya kurgusu var. Davudi bir ses. Iı, arkada bize bilir kişi tadında bir şeyler söylüyor. Bu arada bağış yapan insanlar iyi insanlar. Diğer yüzde yirmi kesimin dışında kalanlar kötü insanlar gibi. Müzik de aynı dramatiklikte. Biraz karanlık bir reklam. Aslında arka plandaki görüntü de öyle. Ee, bir puzzle var. Ee, yakın planda bu puzzle'a tek tek parçalar eklendiğini görüyoruz. Bize veriler anlatıldığında, Türkiye'deki durum anlatıldığında bu puzzle'ı görüyoruz. ...filmin sonuna doğru puzzle daha geniş açılı bir yerden alınıyor ve orada aslında bir e, çift e, görüyoruz, mutlu bir çift. İşte kalp işareti yapıyorlar elleriyle böyle bir, bir şey, aşk fotoğrafı gibi bir fotoğraftan söz ediyoruz. E, birkaç parça kalmış oluyor filmin sonuna doğru puzzle'da, o birkaç parça da ekleniyor. Aslında bize gösterdiği şey sevinç, güzellik ve hayat diye ona benzeyen bir şeyle cümleyle sona eriyor. Aslında e, bu film bir film olmaktan çok bir yaratıcı brief. Hani yaratıcı bir film olmaktan çok. E, hakikaten bizden kaybettik, kaybettirdikleri ya da bize kazandırdıkları şeyler şunlardır dedikleri temsil edilebilir bu filmin içinde. Neyi kazandırdığı, sevinç e, tanımlanabilir, güzellik, neşe vesaire gibi kavramlar tanımlanabilir. E, kötü değil yani derdini anlatıyor, e, meramını anlatıyor. Hatta bundan hem zemine başladığımız, programa başladığımız iki yıl önce... ...Türkiye'deki bu türden kampanyaları, kamu spotlarını, e, sosyal sorumluluk veya sivil toplum filmlerini e, düşünürsek... ...bu şu anda üzerinde konuştuğumuz birkaç filmde hepsi birkaç gömlek üstünde onlardan. Yani şimdi gerçekten bir film üzerinden konuşuyoruz en azından. Bir senaryosu var, bir fikri var. Arka planında söylemek istediği bir mesajı var, bir stratejisi var o mesajı söylemek için. E, dolayısıyla burada evet... E, İşe yarar, sonuç alma olasılığı olan bir şeyden söz ediyoruz. Ama daha çok kulağa organ bağışı fikrini kulağa kaçırmak düzeyinde kalıyor. Yani akılda kalmıyor. Yeniden seyirlik değeri yok. Tekrar e, bununla karşılaştığınızda ne söylediğini zaten bir kez dinlemişsiniz veya iki kez dinlemişsiniz. Üçüncüye bakmıyorsunuz. Ne kadar güzel bir film veya ne kadar ilginç bir, ilgi çekici bir film duygusu yaratmıyor sizin üzerinizde. Zaten puzzle bir klişe. Yani e, bu puzzle'ı tamamladığınızda burada gülen insanlar göreceksiniz. Fikri o kadar çok uygulanmış bir fikir ki artık fikir özelliğini kaybetmiş yani burada. Şimdi aynı mesele üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek var. Ee, bu örnekte ise bir tane kamyoncu abiyi görüyoruz ve o kamyoncu abinin hayat hikayesini dış ses anlatıyor. Bir şeyler söyleyecek diye beklerken şöyle başlıyor. Onu tanırsınız Bisley'in tekiydi, korkunç bir adamdı. ...şöyle davranırdı, böyle yapardı... ...bu kadar ahlaksızdı, bu kadar kötüydü... ...kaypaktı, sayılabilecek her türlü kötü şeyi sayıyor... ...bu arada adamın da bütün bu kaypaklıkları... ...ve pislikleri yaptığını görüyoruz... ...fakat sonra... E, ...bir fast food e, restoranında... ...kalp krizi geçirerek ölüyor... ...ve organ bağışçısı olduğu ortaya ve, çıkıyor... ...ve adam o kadar hani buradaki ifadesiyle söyleyeyim... ...o kadar pislik bir adam ki... ...hani çamaşırhaneye giriyor... ...bir başkasının... E, ...bütün çamaşır makineleri dolu olduğu için... ...bir başkasının çamaşırlarını çıkartıp yere atıp... Ee, ...onun içinden bulduğu işte bir kadın iç çamaşırını da arka cebine koyup... ...kendi çamaşırlarını orada yıkıyor falan. Evet. İşte ne bileyim üç kuruşluk şey için pazarlık ediyor. Çocuklar kendisine kapıya gelip şeker istediklerinde... ...onların şekerlerini alıp kapıyı suratlarına kapatıyor falan. Bayağı böyle hani gerçek anlamda egzecere edilmiş bir pislik abidesi kendisi. Evet ve sonunda söylediği söz de şu oluyor. Kamyoncu derken de ka pardon sözünü kestim ama... Tabii. ...kamyoncu olup olmadığından çok emin değilim yani. Öyle başlıyor film ama... E Biraz şey hani Amerikalı kamyonculara da laf etmiş mi etmemiş mi bilemedim yani. Bir yanda, Etmeyelim hmm, en azından biz. E, e, evet, <gülüyor> political correctness e, düğmesi açıldı gibi geldi bir anda. <gülüyor> <gülüyor> e, en sonunda da kalp hizli geçiriyor, organ başçası olduğu ortaya çıkıyor. E, ve şöyle bitiyor film. İşte o gün Ernest'in hayatında ilk defa kahraman olarak anıldığı ve bundan böyle de kahraman olarak anılacağı gündü. Onun organları sayesinde işte bir ilkokul öğretmeni daha şu kadar yıl öğretmenlik yaptığı iki çocuk babası e, kurtuldu. Şöyle oldu böyle oldu diye e, mertebe yükseltiyor. Bir yandan çok eğlenceli ilk kısmını seyrederken ama öbür yandan bazı sorunlar da var sanki. E, aslında çok sorun var. Bir kere biz bu filmi e, Türkiye'de çekilmiş bir film olsaydı, Türkiye'den bir film olsaydı biz bu filmi şöyle okuyacaktık büyük olasılıkla. Ha tamam hayatınız boyunca her türlü pisliği yapın, organ bağışı yapın, kurtulun kardeşim bak iyi insan oluyorsun diyorlar bize diyecektik. Burada da diyoruz bunu. Burada daha bariz daha estetik bir filmle karşı karşıya olduğumuz için bunu söylemek için biraz daha uzman gözü gerekiyor ama burada da aynı şeyle karşı karşıyayız. İkincisi bu adam hayatı kurtarılmaya değmeyen bir adam diye bize sunuluyor. Yani o kadar kötüydü ki kimse onu sevmezdi. Zaten adam bile değildi. ...diye sunuluyor. Belki de öyledir... ...bilmiyorum ama dünyada böyle insanların... ...olacağı hissiyatı üzerine... Yani ...değerliler ve değersizler hissiyatı filmin başında... ...işleniyor. Filmin sonunda da... ...tam bir kreşendoyla... ...bu adam evet. sadece değerli insanların hayatını kurtarıyor. Yani bir öğretmen, işte bir şey... E, ...aile babası vesaire... ...diye gidiyor. Norm içinde kalan insanların... ...hayatının kurtarıldığı bir filmden bahsediyoruz. Kendisinin norm dışında... ...olduğu birisi tarafından hayatı kurtarılıyor ama... ...burada bir ilginç bir şey var. Hani... ...normun içine girebilmek için en azından norm dışındaki insanları kurtarın der gibi bir yaklaşımı var. Çok sorun mu? Yani evet baktığı yerde gördüğü şey, görmek istediği şey bu. Bu anlamda sorun. Çünkü çoğunlukla biz böyle şeyler görmüyoruz hayatta. Yani mutlak kötü insanlar yok. O mutlak kötü insanlar bir iyilik yaptıklarında da o bütün mutlak kötülükleri silinmiyor. Hayat öyle bir hayat değil. Diğer tarafta da mutlak iyi insanlar yok. Yani orada aile babası diye şey yaptığımız, gördüğümüz kişinin... ...onu temsil eden daha doğrusu bu filmdeki değil ama... ...temsil edilen kişinin... ...daha başka ne kötülükleri içinde barındırıp barındırmadığını bilmiyoruz. Yani Freud'dan beri zaten bir efendinin içinde bambaşka bir insanlık düşmanının gizleniyor olabileceğini biliyoruz artık yani bu e, bir açıklık. O yüzden de bu buradaki ideal tiplerde sunulanlar da bir tür e, prototip. Yani o prototipin arkasında işte aile babasının tacizli olmadığını bilmiyoruz yani bilemeyiz herhangi bir aile babasının altında bulun olup olmadığını veya işte e, bir öğretmenin iyiliği ya da kötülüğü vesairesinden bağımsız olarak sadece öğretmen olduğu için ...burada anlatılması gibi. Yani bir de buradaki Çok asli problem yani biraz şu. Onu, onu şuradan toparlamayı isterim ben. Ee, i̇yi ya da kötü olmasından... ...bağımsız olarak... ...tıp mesleği masasına gelen hastanın... ...hayatını, değerlerini vesaire... ...sorgulamaz masasındaki hastayı kurtarır. Asli şeylerden biri, ilkelerinden biri... ...budur. Ama burada... ...hayatı kurtarılmaya değer insanların... ...tıp tarafından da kurtarıldığını görüyoruz. Asıl problem sanırım burada. Evet, aynen öyle. E, hayatı kurtarılmaya değer değmez <gülüyor> gibi bir ayrım var. Değmeyecek olanı başta gösteriyor. Değecek olanları sonunda gösteriyor. E, ama ne yalan söyleyeyim teknik olarak güzel bir film. <gülüyor> yani teknikten kastım sadece fiziksel teknikler değil. Yani senaryo tekniği açısından falan da söylüyorum. Eh, bu hafta da hemzemin sonuna geldik. E, bu sefer her zamankinden daha fazla kampanyayı daha hızlı e, kapsamış olduk. E, ama daha derinlikli kapsayamadık. Belki bir dahaki haftaya daha farklı kampanyalarla sizlerle beraber oluruz. Daha neşeli, umut dolu. Haftalarda bir arada olmak dileğiyle. Ee, hoşçakalın diyeceğiz. Canlı yayındaydık. Ee, yayın masamızda Feria Kabil vardı. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için. Fikirler, tartışmalar, örnekler.